şeytanın verdiği vesveselere kapılabilir. Bunları kişi def eder, gider. Bu insanoğluna arız olabilecek şeylerdir. Mevzumuz bu değil. Mevzumuz hakikaten kendisinde şüphe bulunan itikadla alakalı. Yani kişi acaba bir Selemi'nin Risaleti doğru mu değil mi? Mesela yani Nebisa Selemi'nin Risaletinin doğruluğundan emin olmamak veya İslam dininin hatırlıyor musun? Doğruluğundan emin olmamak. Şş, acaba he, yani doğru olan Yahudilerin dini olabilir mi?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 kafirdir. Yani bir insan bazen küfrünü açık bir şekilde, aleni bir şekilde insanlara beyan edebilir, zuhur, ed zuhur ettirebilir küfrünü. Ben kafirim, İslam'a inanmıyorum, Nebi Sıslâm'a inanmıyorum ee, vesaire. Bu insana ne denir? Kafir denir. Ama bu insana münafık denir mi? Denmez. Çünkü zaten küfrünü ne yapıyor? Beyan ediyor. Ama heh, Ama münafık kafir denir mi? Evet. Münafık Hı? insanların Z zahir görünüşünde, yani insanların cihetinden bakıldığında zahiren Müslüman hükmünü alır. Ancak Allah katında bu insan nedir? Kafirdir. O yüzden diyoruz ki her kafir, her küfür, e, her kafir münafık değildir. Bunların arasında münafıklar da var, olmayanlar da var. Ama her münafık kafirdir. Tamam. Bu da nifak. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi zaten. اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ Münafıklar nedir? Cehennemin en alt tabakasındadır. Bu ayette de buna deli. Yani ıı, şek küfrüne de zaten deliller Kur'an'da çok. İn kuntum fi raib mimma nazzala ala abdina fa'tu bi suratin mislihi ve la shuhadakum min dunillahi in kuntum sadikin. Bu ayetler var. Yani eğer kulumuza indirdiğimizden şüphe içindeyseniz vesaire Allah bunları hep ne yapıyor? Kafirlere. E hitaben söyle. Yine işte elif lemmim zelikel kitabu la raybe fi hudellil muttakîn elif kitabu la raybe İşte bu kitap onda şüphe yoktur. Eğer sen bunlara muhalefet bir şey işlediğin zaman Allah'ın bu ayetlerine küfür etmiş oluyorsun vesaire. Yani küfür şek açık ve net zaten. Münafıklık da açık ve şek. E, açık ve net zaten e, Müslüman ümmetinin yani kendini hangi fırkı olursa olsun kendini İslam kıblesine, İslam'a nispet eden, İslam kıblesine dönen herkes tarafından bedehi ma'ruf, mecmu muttefak olunmuş mevzulardır. Mukarrar kılmış mevzulardır. Hiçbir fırkanın bunda. Kendisini İslam'a nispet eden hiçbir fırkanın zaten burada herhangi bir sorunu yok. Yani bugün en mürciye insan da küfrün nifakı küfür olarak kabul eder. küfür Küfrüşşekki küfür olarak ne yapar? Kabul eder. Tamam. O zaman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 Dördüncü olarak kıfr Şek Şüphe küfrünü anlattı Beşinci olarak Kıfr-ı Nifak Nifak küfrü Ahi, Altıncı ve son kıfr cehel Cehalet küfrü Bunu alimler zikrederler Mesela İbn-i Kayyım Bunu zikreder Bundan kasıt ne? Cehalet küfründen Şunu, Şunu kastetiyorlar alimler Mesela bir kişi Cehaletinden dolayı İslam'a girmez ise Şimdi mesela Nebi sallallahu aleyhi diyor ki yani hiçbir Yahudi, Hristiyan beni duyup, değil mi? Duyduğuna evet. icabet etmezse. Bu nasları biliyoruz. Şimdi düşün ki herhangi bir insan İslam'ı duydu. Risaleti, ne sallallahu aleyhi risaletini duydu. Cüz'i bir şekilde mevzuya da vakıf oldu. Değil mi? Bu insanın iman et, bu insanın iman etmesi lazım. Ancak bu insan cahil mi? Yoksa değil mi?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 Kafirliği kabul etmiş. Başka bir kabul etmiş. Ve İslam'a İslam cehaletinden dolayı girmeyen ile girmeyen ile Müslüman olan ve cehaletinden dolayı işleyen kişinin arasını ayırmıştır İslam hükümde. Evet. Anladın mı? Evet, Şimdi bu son kısmı bir anlat bakayım inşallah anladığım noktada. İslam e, direkt kafirlerle evet e düşüren amenlere ayırılmıştır. Evet. Yani bugün Semed... herhangi, evet. Yani bugün herhangi e, herhangi bir e, ülkede, yani bildiğimiz kafirlerin yoğunlukta, din olarak seçtiği bir ülkede, Hristiyanlığı, Yahudiliği din olarak seçtikleri bir ülkede bu insanlar Yahudi Hristiyan olduklarını söylüyorlar. Bunlar İslam İslam noktasında cahiller. Ama İslam'ı duymuşlar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 Halen Kulli Hal dediğimiz gibi İslam ne yapmış akı? Bunların ikisini birbirinden ayırmış. Nasır bunların ikisini birbirinden ayırmış. Sahabet e, yani e, İslam'ın çeşitli noktalarında küfri, şirki, bazı ameller işlenmiş ve bunlar cehaletten dolayı özür görülmüş vesaire. Zaten dinin genel e, e, genel ilmi kalıpları da e, buna delalet ediyor. Tamam. O yüzden evet. diyoruz ki topladığımız zaman meseleyi diyoruz ki küfür altı çeşit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 Bir Sayın de bir hocam. hadis var ya abim. Evet. her çocuk fıtrat üzere doğar. E, e, tabi zaten bunu şey yapmadık. Yani bu tafsilimi veya yani, başka tabi. bir dine de mensup Ne e Kullu Her doğan fıtrat üzere doğar. Ve ebawae yehudani veya yumajsani. İşte rivayetler var. Yunas, vesaire. Onu hristiyan yahudiyen cis kılar vesaire. Bunlar maruf. Ama genel olarak biz e,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 ve bazılarının arasında dağlar kadar farklı var. Küfür şirke nispetle öyle bir mevzu ki bak şimdi her şirk küfür müdür? Küfürdür. Ama her küfür şirk midir? Şirk değildir. O yüzden küfür mevusu külli bir değerdir. Bunu cami ve mani dediğimiz yani ıstılahta ne aranır? Istilahta cami ve mani yani toplayan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 Maalesef cehalet baş göstermiş, cami ve mani bir şekilde küfrün tanımını istiyorlar. Bunda bunlar da gülünç şey. Halbuki bunu isteyen insanlara sorsam, belki ya bir tane ya iki tane ıslahı bir tarifi ezberebiliyordur ya da hiç bilmiyordur. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Halbuki burada on tane 10 tane bile sayarım, çok basit bir şekilde. Ancak bu onun onun da bile aksi, onun manasını bile toplasan yine eksik çıkar, biliyor musun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 Ha, ama diyor sanki, abi ben yani yine de böyle bir iki tane tarif istiyorum. Yine de e, hani genel olarak mevzuyu bana yakınlaştırsın zihnimde tasavvur edebilsin diye. Bu konuda soramamın sebebi abi bu konuda istilahi noktada çok örnekler ve aşırı noktada soru sorduklarından dolayı. Ben de sordum. Ha, anladım. Yoksa... Doğru. Küfürde bunu sorarlar. Dikkat et, şirkte pek sormazlar. Çünkü şirk e, cami ve mani ıslah vermek basittir. Yani.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 İnşallah burada bitiriyoruz. Önümüzdeki cumartesi. Kardeş görüşürüz.